Onlar kim? Biz kimiz? Arap devrimi ve müzik. Hazırlayan ve sınav Necati Sönmez. Merhaba, Emel Meslusi'nin şarkısıyla başladık. Dalem, Zorba. Geçen hafta e, programımızı ona adamıştık. Emel Meslusi, Tunuslu genç bir şarkıcı. Yaklaşık e, bir hafta, on gün kadar önce İstanbul'da onu canlı dinlemiştik. Babilon'da e, muhteşem bir konser vermişti. E, konserden hemen önce yaptığımız söyleşi de geçen haftaki programda dinlemiştik. Bu haftaki programın da açılışını onunla yapmış olduk. E, ama bugün esas olarak... Fas'a yollanacağız. Fas'a gitmeden önce bir e, durakta e, Beyrut'ta bir nefes alacağız. Bir şarkı Beyrut'tan ve Beyrut üzerine yazılmış bir şarkı dinleyeceğiz. Başka bir e, Arap, yeni Arap müziğinin başka bir ünlü sesinden, e, hatta belki de en ünlü sesinden biri e, Yasmin Hamdan. Yasmin Hamdan bugünlerde e, Kanda yarışan, sanırım yarın, sona erecek olan Kan Film Festivali'nde yarışan Jim Jarmusch filmiyle de çok adı anıldı, konuşuldu. Filmde hem müziği, bir şarkılarından bir tanesinin kullanıldığını biliyoruz. Bir de oynadığı, rol aldığı söyleniyor, yazıldı, çizildi. Yasmin Hamdan'ın Beyrut üzerine yazdığı şarkısını dinleyelim. Sonra onun üzerine bir iki laf ettikten sonra esas ...bugünkü ülkemize Fas'a geçeceğiz. Evet, Beyrut, Yasmin Hamdan'dan geliyor... Yasmin Hamdan söyledi. Beyrut şarkının başında böyle eski e, film makarası e, sesleri duymuştuk. E, filmin e, Pardon şarkının filminde yani klipinde böyle e, nostaljik görüntüler gözüküyor. Şarkının kendisi de Beyrut üzerine yazılmış nostaljik bir şarkı bir anlamda. Beyrut'un eski zamanlarına, altın çağına e, övgü diyelim. Yasmin Hamdan'ı başta da söylediğimiz gibi bugünlerde Kan Film Festivali'ne katılan Jim Jarmusch filminden ötürü sık duyduk. Ama aslında müzikte epeydir e sesi çok uluslararası haleinde çok duyulan bir şarkıcı. E genç bir şarkıcı Beyrut'tan çıkmış. Beyrut'ta savaş sonrası kuşağın en belki en çok e dediğim gibi dünyaya açılabilmiş isimlerinden bir tanesi. Ee, özellikle de e, Sobkills isimli bir, e, bir başka bir misyonle birlikte kurduğu Sobkills adlı grup e, şarkılarıyla adını duyurdu. E, dediğim gibi bu şey, sinemaya da bulaşmışlığı var. Sadece Jarmusch'un bu yeni filminde değil. E, filmin adını da an, anmayı unutmayın. Bu arada Only Lovers Left Alive e, şu anda kanda yarışan Jim Jarmusch filminin başlığı buymuş. Yalnızca Aşıklar hayatta kaldı gibi e, bir ismi var. E, Yasmin başka e, sinemayla başka ilişkileri de var. Elyas Süleyman'ın e, filmlerinde hem gözükmüşlüğü hem de e, müzikleri, özellikle müzikleri kullanmış. Gözüp gözüp, e, rol aldığından emin değilim doğrusu. Fakat e, geride kalan Zaman-ı ba Zaman Baki isimli e, ünlü filminde daha öncesinde e, bizde Kutsal Direniş adıyla gösterilmiş olan başka bir filminde e, müzikleri kullanıldı. Evet, bugün e, Onlar Kim Biz Kimiz Humamin Ahnamin programında canlı yayındayız ve sinema üzerinde konuşmaya e, niyetliyiz. Bu girişten de anlay anlayabileceğiniz gibi. E, özellikle bir belgesel bağlamında sinema ve müzik konuşacağız. E, Nasıl Nesil Hivan isimli bir Fas grubu e, programının bundan sonraki bölümüne e, bölümü onlara ayrılacak. Nasıl Hivan e, Fas'tan çıkmış 70'lerin başında. E, Fas e, sadece Fas'ın değil bütün bir Kuzey Afrika bölgesinin müziğini kökten etkilemiş bir grup. Hatta bu etki neredeyse batı işte Avrupa müziğindeki rolling stones etkisiyle karşılaştırılır hep e, bu düzeyde bir etki yaratmış daha sonra e, biraz şans eseri e, dünyaya da e, dünyada tanırlığı da bir anda artmış biraz bu e, birazdan bahsedeceğim belgesel sayesinde dünyaya Adını e, daha yaygın bir şekilde Yani herkesin bizim de dahil olmak üzere adını duyması bu belgesel sayesinde olmuş e, bir grup. Onlardan önce bir e, parçayla açılışı yapalım. Ondan sonra dediğim gibi zaten programın geli karan kısmında hep onlardan konuşacağız. Onlardan çalacağız. Evet. Nasil Hivan söylüyor. Seyfina Ullah Şatva. Nasıl Hivan söyledi Sayfina Ulla Şatva. Nasıl Hivan Morokko'da doğmuş, 71 yılında kurulmuş, daha sonra bütün Kuzey Afrika ülkelerine yayılmış, e, yayılmak e, ne kelime, efsane olmuş bir grup. Bu grubun dünyaya e, bize kadar ulaşması ise e, yani dünyanın geri kalan kısmında tanınırlığı ise, e, Martin Scorsese sayesinde olmuş. Evet bugün başta da söylediğim sinemadan bolca bahsedeceğiz. Martin Scorsese'nin e, anlattığı anekdot şöyle bu filmle tanışıklığına dair. E, 80'li yılların başında yanılmıyorsam e, Kings of Comedy filminin kurgusunu yaparken gece çalışıyormuş. Gece saatlerinde kurgu daha sessiz bir ortamda yapmak için gece geceleri çalışıyorlar. Kurgu yapılırken bir yandan da televizyon açıkmış ve dönüp sık sık televizyona bakıyor. Bu arada bir müzik belgeseli dönüp duruyormuş. Gece boyunca sabaha kadar da birkaç kere dönmüş. Bu bahsettiği film bizim önümüzdeki hafta 1 Haziran'da başlayan dökümanteristi de izleyeceğiniz, izleyebileceğiniz Trans Esrimeler adını taşıyan bir Fas belgeseli. Bu grubun konserlerini, işte müzik aktivitelerini anlatan grubun kendisi üzerine bir belgesel. Ahmed El Manuni isimli bir Faslı bir yönetmenin çektiği bir belgesel. Scorsese bu filmi gördükten sonra bir şekilde takıntı oluyor. Ona e, Sonradan filmi dinliyor, defalarca izliyor. E, bir sonraki filmlerinde e, bundan esinlendiğini, çok esinlendiğini e, söylüyor. Filmdeki özellikle o esrime hali, müzikle kendinden geçme e, hali, transa geçme hali, e, konserlerinde vesaire tanık olduğu. E, onu mü mü mü mü müthiş etkiliyor. Ve nitekim... E, Günaha Son Çağrı filminde onlardan bir şarkı da kullanıyor. Şimdi onu dinleyeceğiz. Daha sonra Scorsese'nin bu filmle olan ilişkisini anlatmaya devam edeceğim. E, yasah, yasah Nasıl Givan'dan geliyor... Yes, sir. Oh, you should have left Sıl dinlemeye devam ediyoruz. Biraz fon e, dipten çalmaya devam edecek. Uzun bir şarkı Yasah. E, grubun şarkıların çoğu e, uzun şarkılar, onu söyleyeyim. E, bir de çoğunlukla performans müziği yapıyorlar. Yani sahnede bir trans haline e, sokarak seyirciyi e, bu şekilde müthiş bir e, popülerlik kazanıyorlar sahne performanslarıyla. E, Nasıl kıvanın bir tiyatro grubunun içinden doğduğunu biliyoruz. E, yani aslında bir tür performans e, geleneği başından beri var. E, başına, başta da bahsettiğim gibi Martin Scorsese'nin bu grubunu e, keşfetmesiyle beraber e, bu bir belgesel e, sayesinde oluşturuyoruz. E, o belgeseli sahiplenmesi ve onu e, alıp restore ettirerek, Mertes Corsettin kurduğu ünlü bir e, film e, film kurtarmaya, daha doğrusu eski filmleri restore ederip e, ederek e, yeniden e, sinema arşivine kazandırmaya, ya e, e, dönük bir e, vakıf var, World Cinema Foundation adıyla bilinen hatta e, Fatih Hakan'ın da içinde olduğunu bildiğimiz bir vakıf bir girişim bu. E, bu e, vakfın ilk e, restore edip e, dünyaya armağan ettiği film bu belgesel oluyor. The Transes yani esrimeler adıyla az önce e, dökümanteriste 1 Hazirandan itibaren dökümanteriste göstereceğini söylediğim Transes esrimeler. E, filmi e, vakfın sahiplendiği ve dünyaya tanıttığı ilk belgesel oluyor. Restore edildikten sonra 16 mm'lik kopyalarından vesaire ses e, belli bir e, dijitalize e, bir süreçten geçirildikten sonra dijitalize edilerek e, film kanda yaklaşık 5-6 yıl önce sanıyorum kanda gösteriliyor. Ve e, e, işte Fas ve Kuzey Afrika ülkeleri dışındaki dünyada da bu şekilde bu gruptan da haberdar oluyor. Nasıl Hivan grubundan. Yani Kuzey Afrika'nın Rolling Stones'u e, diyebileceğimiz teşbihde hata olmaz. Bu gruptan bu şekilde e, bir sinemacı sayesinde haberdar oluyoruz. E, belgeseli e, Ahmet Al Manuni isimli daha sonra başka pek çok filme de imza atacak olan bir e, falsi sinemacı gerçekleştirmiş. E, Nasr Hivan e, Filistin üzerine Politik şarkılar da pek çok politik şarkı e, yazmış ve söylemiş. Filistin üzerine özellikle iki tane önemli e, parçası var. Ben onlardan da e, dinletmek istiyorum. E, birisi e, meşhur, e, yani meşhum daha doğrusu, o meşhum e, katliama dair, Sabra ve Şatilla üzerine dair bir şarkı. O yine oldukça uzun bir parça. E, dinleyebildiğimiz kadarını dinleyelim. Nasıl hayvandan? eee dinliyoruz Sabra İshatilla فيك أوش تعلم الحسام بلا موس بلا مخيوص لتعب أوشلك كلام يا عالم يا عالم فيك الخدان What the hell Sabra ve Şatilla isimli şarkıyı nasıl Xiwandan dinlemeye devam ediyoruz? Ee, Sabra ve Şatilla'yı anlatmaya gerek yok. Filistin'de işlenmiş en vahşi cinayetlerden bir tanesi, katliamlardan bir tanesi, ee, ona yakılmış bir ad. Nasıl Xiwandan? Bir de Filistin üzerine bir şarkı daha söylemiş. Onu da birazdan e, dinleriz. Onlardan dinleyeceğimiz son şarkı o olsun. E, 70'lerin müziklerini yapıyorlar. E, yani 70'lerde ürettikleri e, bu şarkılarla ünlendiler. E, kullandıkları e, aletler işte ban banjo, bendir... Vesaire hem biraz daha modernize olmuş modern aletler hem de geleneksel Arap müziği enstrümanlarını bir arada kullanıyorlar. Epeyce bir müziğe yani Fas müziğine etkide bulunmuş, onun kökten değiştirmiş bir grup, bunu iddia edebiliriz rahatlıkla. Ee, bunun etkisini pek çok onları takip eden ya da onlara üzenen, onlardan ilham alan e, grupta görebiliriz. Ee, arada bir anons etmeyi unutuyorum. Ee, onlar kim? Biz kimiz? programındayız. Aslında Arap devrimi ve müzik e, üzerine e, bir program, devrim şarkıları çalıyoruz. Ee, çok tipik bir devrim müziği e, sayılmayabilir nasıl hıvan şarkıları ama bugün onların müziğini e, en azından e, direnişe dair parçalarını çalmaya karar verdik bir belgesel vesilesiyle belgeseli bir daha hatırlatayım Esrimeler adıyla e, önümüzdeki hafta e, daha doğrusu 1 Haziran'la başlayan haftada Dökümanteristi izleyeceğiz e, El Al-Hal filmin orijinal ismi, e, İngilizcesi ise Trances. E, Martin Scorsese'nin sahiplenerek e, e, dünyaya tanıttığı bir belgesel. Hikayesini anlattığım üzere. E, ve filmde de baştan sona onların müziklerine, sahne performanslarına, konserlerine tanık oluyorsunuz. E, eğer bu müziklerden hazrettiyseniz... Filmi de şiddetle tavsiye ediyorum. Nasıt Kıvandan son bir parça dinleyelim o zaman Filistin. Atquha umi Filistin adzuha. Atquha Filistin adzuha. el la Atquha Filistin adzuha derkuha jannat alkhuld lat futuha I'm you the Nasr Hivan söyledi Filistin, Palestine. Nasr Hivan, Şabi denen bir müzik. Daha doğrusu bu şekilde etiketlenmişler ama aslında çok değişik Şabi, çok popüler müzik anlamına gelen bir şey Fas'ta. Onun dışına taşan bir soundları var ama o şekilde bilinmişler. İşte 20'den fazla neredeyse albüm yapmışlar bir tür derviş hayatı sürmüşler. Aslında onu söylemeyi unuttum. Film grubun ismi nasıl Hivan. Biraz dervişlerin Sufiliğin Hivan koluna bir gönderme yapıyor. Çok emin olamazsam da bir tür yeni dervişler anlamına gelen bir ya da derviş insanlar anlamına gelen bir isim bu. Bütün bugün anlattığım anekdot ...özetleyecek olursam... ...Martin Scorsese'nin... E, "Günah Son Çağrı filminde... ...onların müziklerini kullanması... ...daha sonra e, onları anlatan bir belgeseli... ...sahiplenmesi... ...Transist isimli bu belgeseli sahiplenmesi... ...ve onu kana kadar götürmesi sayesinde... E, ...bu müziklerini... E, ...bütün dünya tanımış oldu... E, ...berberi... E, ...etkisi... olduğu ...söylenebilir... E, aslında kendi besendikleri kaynaklar çok popüler ve geleneksel şeyler olmakla birlikte bunları çok dönüştürmüşler ve yine e, demin söylediğim gibi ardından gelen müzisyenlere çok e, yeni şeyler kat e, yani onları çok etkilemişler. E, bunun en tipik örneğini de e, Cezayirli e, ünlü şarkıcı Halet. Halet'in ilk e, müziğe atılması Nassil Hivan şarkılarını e, icra etmesiyle işte düğünlerde partilerde o şarkıları söyleyerek başlıyor müzik yapmaya e, nitekim sonraki o ray müzik gelin e, dediğimiz rai'nin temsilcisi olarak saydığımız e, halette aslında e, esin kaynağını esin kaynaklarından bir tanesini e, nasıl hıvan e, yani bu Fas kökenli e, müziğe bağlamak pekala mümkün onun esin kaynaklarını, kendi rai müziğinin de esinini. E, bugün sinemadan, belgeselden, Scorsese'den e, bahsettik. E, buna vesile olan şey e, bu belgeselin işte Türkiye'de ilk defa gösterilecek olması, transist filminin. Ee, tekrar hatırlatayım son bir defa Gerçekten bu fi filmi e, Sırarla e, Adını anmamın nedeni Çok e, tavsiye ediyor olmam e, 1-6 Haziran'da Dokümenteriste gösterilecek e, O ve yine festival Önümüzdeki haftada festival konuşacağız Bu ara içimiz dışımız festival Çünkü Dokümenteristi yaklaşık 2 aydır e, Dokümenterist programını Hazırlamakla geçiyor Bizim e, gecemiz gündüzümüz oldu Dolayısıyla programın içine de sızdı. Önümüzdeki hafta da e, Filistin üzerine başka bir film üzerine konuşacağız ve müzikler çalacağız. Ben şimdiden o e, filmden bir şarkıyı e, çalmak ve programı onunla kapatmak istiyorum. Art Violence, e, Sanat Şiddet, Sanat Slash Şiddet isimli bir e, Filistin belgeseli. E, Juliano Merhamis birkaç sene önce... E, kendi kurduğu özgürlük tiyatrosu Jenin Kapı'nda aslında annesinin kurduğu ama kendisinin yeniden e, dirilttiği özgürlük tiyatrosu e, isimli e, bina, e, gru, e, oluşumun o, o binanın önünde oradan çıkarken silahlı maskeli silahlı insanlar tarafından öldürüldü. Halen kim tarafından öldürüldüğü muamma. E, fakat e, onu sevenler Julianoyu e, unutmadılar. Onun üzerine şarkılar yazıldı ve bir de film yapıldı. Öğrencileri, o tiyatroda yetişmiş olan kendi öğrencileri bu filmi yaptılar. Yine e, Dokumentist programı içinde izleyebilirsiniz. E, Art Violence'ı. E, bol bol içinde müzik de olan bir belgesel. Bir yandan tiyatronun faaliyetlerini ve aslında... Juliano Merhamisin onlara ne kadar çok şey kattığını anlatırken e, filmin iki genç e, yönetmeni e, tiyatronun da aynı zamanda müdavimi olan e, Filistinliler. E, onlar bunu anlatırken e, Filistin rap müziğine de e, sık sık başvuruyorlar ve filmde epey ilginç parçalar din, din, din, din, dinliyoruz yani filmin soundtrackinde. Bunların çoğunu gelecek hafta çalacağız ama şimdi bir yine o filmde kullanmış çok hoş bir parçayla veda etmek istiyoruz. Shahd Yamançur aslında İngiltere'de daha çok İngiltere'de yaşayan bir repci oldukça da genç ama şimdiden bir star ünvanına sahip Filistin rapinin en çok pek çok tanınmış grup var Filistin. De rap yapan ama Şadya Mansur bunlar içinde en çok sivrilen, öne çıkan isim. Ondan bir parça dinleyeceğiz. Kullun indun debabet. Her hepsinin nasıl çevirsem onların tankları var. Bizimse sadece taşlarımız diyor şarkıda başından sonuna kadar. Bu programın da sonuna gelmiş olduk. Şadya ve diğer Filistinli e, rapçileri gelecek haftaya e, daha fazla daha yakından tanımaya çalışacağız e, ben teknik masadaki arkadaşım e, Mert Öztekin'e teşekkür ederek hepinize iyi hafta sonları dinliyorum ve programı Şadya Mansur'la kapatıyoruz Kullun indin debabet Kullun indin debabet Ahne an بهدموا ببيوتنا بقتلو بالاطفال يا فلسطين الحره يا غزه ابطال الصهيوني جاي لنهار. لنبدأ أن تعود يا أطلال المقاومة الفلسطينية بي. إيمانكم ستشفلون عداءا صحيونية إرهابية أنصورية الفاشلة يا شهداء الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار وحكم في رد ورد التجاهل سبتين عام تحشروا هالشعب تتأمروا هالشعب تقاتلوا هالشعب يتمثلوا في هالشعب والشعب شاب والمحتل محتل أم العالم سوا بين ع الدم أم عالم مختل بس التاريخ ما بشفي التاريخ بمحي وأنا شايفة التاريخ طريق برق عيون شعبي يقولوا لنا قرار أمم يحترم بنحترم يقولوا لهم قرار أمم يقوم يحزم بالزبالة تأخذوهوش سمعها رمم كلا ضاج جبانة عايشة بعز والشعب للزمان واحنا عندنا اسلحه البقاء عندنا قرار سلم للنصابيهم على الفرد يا ابن كل غصهم بالعيسى الناس كل الناس في احساس مش عماز ولا لما اشوف بتغزا شوفت حالي شوف devrimi ve müzik. Hem mal